Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı Geçen dersimizde Şeyh Muhammed hayatını dedi ki bu ki hayatından hayatında nasıl dersler çıkarabilir? Ona anlaştık. Şimdi inşallah Kovah-i Bül Errah dört aile e, metnine başlayırsın Bismillahirrahmanirrahim. Dedi ki Şeyh Muhammed İbn-i abid -Rah, As Allahü Kariime, Rabb Al Arşil Allahtan istiyorum. Hangi Allahtan? El Kerim Kariim olan Allahtan. başta Rabb Al Arşil Al ve büyük olan Arşın, Rabbi olan, Azim olan Arşın Rabbi olan Allahtan istiyorum. Neyi istiyorum? En yetolla kaf Dünyada ve âkira. Dünyada ve âkirete seni veri edilmesini istiyorum seni veli edilmesini istiyorum, dost edilmesini istiyorum. Ve an yacağına ve seni kılmasını istiyorum, mübarekken mübarek kılmasını istiyorum. Ey nerede olursan ol, seni bereketli ve mübarek kılmasını istiyorum. Başka, ve an yacağına ve seni kılmasını istiyorum. Mimman, ııra uğrkiye şükra, zaman şükredenlerden. Ve ııra butulie İmtihana tabi duyduğunda, belaya tabir duyduğunda sabredenlerden وَإِذَا أَذْنَدَى Günah işlediği zaman استغفار, istiğfar edenlerden. Niye bunu istiyorum? فَإِنَّ هَذِهِ فَلَاتَ Çünkü bu üçü yani dediğinde şükür, bela anında sabır, günah anında istiğfar عُنْوَانُ سَعَادَتِي Mutluluğun, saadetin ünvanıdır diyor. Yani bu üçü kimde varsa o, sahid olanlardandır diyor. Bu metnin girişi. Yani okumuş olduğum kısım eee Havar'ül Erba girişi. Şimdi tafsilatına girelim metni. Önce tercümesini yaptık sonra açıklayayım. Şimdi evvela dedi ki bize Şeyh Muhammed bin Abdülvaha Es'elullah el-Kerime Rabb'el Arş'il Azim. Allah'tan istiyorum. Kerim olan Allah'tan istiyorum. Hangi kerim olan Allah? O kerim olan Allah ki o ee, büyük olan arşın Rabbidir, büyük olan arşın Rabbidir. Bakın burada farkındaysanız, bu uslup tevhidde Kur'an-ı Kerim'in usluluğu. Yani önce rübübiyet tevhidinizi belirip, rübübiyet tevhidinden nereye ulaşılır? Uluhiyet tevhidine ulaşılır. Burada uluhiyet tevhidi neler? Rübiyet tevhidin neler? Uluhiyet tevhidi, Es'elullâhu en kerîm'e, Allah'tan istiyor. Bu, uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidi neydi? Kulun, kendinden çıkan fiillerde Allah Azze ve bildirmesi, rububiyet evredi, kulun Allahı Allah'ın fiillerinde bildirmesi, rablik, arşın sahibi olma, bu Allah Azze ve Celle'nin rububiyetidir. Kişinin Allah Azze ve istemesi, bu ise rububiyet evredir. Bak Şeyh ne yaptı? Allah'tan istiyorum, Rabbel arşil, azire dedi. büyük arşın Rabbi. Şimdi bu usluğ nereden öğrendi, bu Kur'an-ı Kerim'den öğrendi. Kur'an. Mekkeli müşriklere tevhidi anlatırken sürekli rububiyet tevhidi onların önüne koyuyor. Rububiyet tevhidini çünkü müşriklerin çoğu rububiyet tevhidinin birçok kısmını kabul ettikleri için önce onu onların önüne koyuyor, onu kabul ettiler. Ondan sonra uluhiyet tevhidine geçiş yapıyor. Eğer bunları kabul ediyorsanız o zaman ibadette birlenecek olan da Allah'tır. Buna örnek verecek olan var mı? Kur'an'da uluhiyet tevhidinin rububiyet tevhidiyle anlatımına örnek verecek olan var mı? Evet. Allah Azze ve Celle Kur'an'a diyor ki de ki onlara yerden nevat bitiren, gökten yağmur indiren, kimler tamam. ölü, deriden, deriden ölü çıkaran kimler den diye sorsan diyecekler ki Allah, tamam. bu sen, o zaman bu sen hak olan Rabbinizdir, Allah Azze ve Celle. Tamam. Sonra. tamam, sonra neyi inkar ediyordu Allah Azze ve Celle فَاَنَّا <gülüyor> تُصْرَفُمْ Nereye çeviriliyorsunuz? Yani madem bu sıfatlar Allah'a aitse, nereye gidiyorsunuz? Bakın burada bize aslında bir örnek var. Mesela birçok davacı'nın hata yaptığı konulardan bir tanesini, direk uluhiyet tevkidinden karşıdakine anlatmaya başlıyor. Yanlış. Çünkü önce karşıdaki ortak noktayı tespit edeceksin, ortak noktayı zikrettikten sonra, ona da iptal ettirdikten sonra, bu sefer nereye geleceksin? Asıl anlatmak istediğin meseleye geleceksin. Yani bir adama önce La ilahe illallah'ı anlatmaktan önce Allah'ın yaratıcı olduğunu anlatabilirsin. Çünkü o, ikinizin arasındaki ortak kabul noktası. O, Allah yaratan değil mi? Allah rızık veren değil mi? Allah gökten bize bütün güzellikleri indiren değil mi? Cık. Öyleyse niye Allah'tan başkasına ibadet edeceğiz, niye ondan başkasına dua edeceğiz? Niye gökyüzünün bütün güzelliklerini ona verip gökyüzünün güzelliklerini başka başka kişilere, kurumlara, partilere vesaire vereceğiz diye? Bu uslup, Kur'an-ı Kerim'in bu davletlerinde takılması gereken hususlardan bir tanesi. Değil mi? Mesela Allah da ne diyor Kur'an-ı Kerim'de. "Hem men halakası semawati vel arda ve anzala lekum minas sema'i ma'a ka'ambatna bihi hada'ika dati ma kana lekum an tumitu shajaraha e ilahe men ma'allah e kimdir yeri ve yaratan kimdir gökten size su indiren kimdir o suyla size en güzel bahçeleri bildiren" Sizin hiçbiriniz osuyla o bahçeleri bitiremezsiniz. Allah'tan başka ilahlar mı ediniyorsunuz diye. Onlar bile iş çevrilen bir kavimdir. Amin. Amin. Jā'ala al qarara wa jā'ala khilālaha anhara, wa jā'ala lāhā rawāsiya, wa jā'ala bihān al-bahrīn hajjza. la Kimdir yeryüzünü yüzün Kimdir o yüzüne şeyler yapan nehirler kulan? Kimdir oralar dengeler dursun diye oralara davranış koyan kimdir denizlerin arasına ayıran hani tatlı suyla tuzlu suyu birbirinden karıştırmayan müşrikler de Allah'tır diyecekler Allah tabiine söylüyor e ilahum wa Allah buna rağmen Allahla beraber başka ilahlar mı ediniyorsun onlar bilmiyor bilmiyorlar ama yüce bir mutla idrak eder ve yakışır su ve elgaluk kullafat al ar e ilahum wa Allah kahinler merkez ediyor kimdir dar da kalan eee dağlarda kalan sıkıntısını gideren insanlardan kötülüğü açan sizi yeryüzünün halifeleri kılan kimdir bu herkesin fıtratında var bu Allah'tır ee, diyecek E ilahe Allah, Allah'la beraber başka ilahlar mı ediniyorsunuz diye daha devam ediyor ayetler. emme <gülüyor> yehdikum bi zulumatil farz vel sizi yerde karada ve denizde şey yapan eee size yol gösteren sizi yerden gökten rızıklandıran e, yaratmayı yaratan, ondan sonra tekrardan geri döndüren kimdir bunlar? Eylahım Allah, Allah'tan başka ilahlar mı ediniyorsunuz diye. Bu uslup, kuran kelimenin uslubu. Önce rübübiyet tevhidiyle, yani çünkü rübübiyet tevhidi, ulubiyet tevhidinin neyidir? İlletidir. Niye biz Allah'a ilah ediniyoruz? Hangi illetten ötürü? Rab olduğundan dolayı. Kim yaratmışsa, kim rızık vermişse, kim bizim üzerimize nimetlerini indirmişse, Öyleyse kalplerin önünde zilletle eğilmesi gereken, ibadette birlenmesi gereken, sadece dua edilip hükümlerin kendisinden alınması gereken de O'dur. Doğru mu? O zaman ruhubiyet tevhidi, ulubiyet tevhidinin illetidir. Neden dolayı Allah'ı ilah ediniyoruz? Tek e, ibadet edilen mercih kabul ediyoruz. Çünkü tek yaratan, tek rızık veren, tek mülkün sahibi olan, tek hükmetme etmeyen sahip olan Allah olduğu için. Tamam mı? اَنْ يَتَوَزَّاكَ فِي ve وَالْآخِنَهُ Bizim için dua ediyordu. Farsındaysanız, Faharat'ın hepsi bizim için dua ediyordu. Niye bize dua etti? Sebep? Yani Şeyh Muhammed ibn-i Abdullah, niye bizim için dua etti? Şundan dolayı. Hidayet kaç kısımdır? Hidayet iki kısımdır. Doğru mu? Biri hidayeti tevfik, biri de hidayeti irşad. Hidayeti tevfik demek, Allah'ın insanı hidayet etmesi demek, Seni hidayete muvaffak bulması demek. Hidayet irşat ise birinin buna sebep olması vesile olması demek. Doğru mu? Mesela Allah da verilen Kur'an-ı Kerim'de bazen peygamberi hidayet edici olarak isimlerdiriyor. Bazen sen kimseyi hidayet edemezsin diyor. Burada çelişki mi var? İnne keleften di men ahbade ve lakin Allah eyyedi men Sen istediğini hidayete erdiremesin ey Muhammed. Allah ne dediğini hidayet eder. Bu bir ayet. Doğru mu? Bu ayet kimin aklından inmiş? Amcası Evutar bin Hiderdi için ulaşırken Allah devçerler üzülmesin diye bu ayet kelimesini dinliyor. Aynı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için ne diyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam inne kelle tehti ile sen insanları doğru yola hidayet edersin diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl yapacağız ya şimdi? Bir taraftan hidayeti ispat ediyor, bir taraftan hidayeti neş ediyor şundan. Çünkü hidayet iki kısım. Biri hidayet ile insanların Müslüman olması e demek.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 Şimdi Muhammed ibn-i Abdülağan, bu kitabı yazmak suretiyle bize ne vesile oldu? Hidayeti irşada vesile oldu, doğru mu? Geriye ne kaldı? Adam hakikati beyan etti. Geriye kaldı ki insanın bunları kabul etmesi ve hayatına geçirmesi, bu da hidayeti tökültür. O da kimin elinde? O da alemler, Rabbi olan Allah'ın elinde. Onun için dua edeyim, tamam mı? Kendi üstüne düşeni yaptı, sonra kalanını Allah'a bıraktı. Bizim için dua edeyim. اَنْ يَتَوَلَّكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ Allah-u isimlerinden bir tanesi isimlerinden ve sıfatlarından bir tanesi? Allah, iman edenlerin dostudur. Dost demek ne demek? Veli kelimesinin manası, lügattaki manası ne demek? Asli, asli, lügat, lügattan aslında... O şet'î manası, o lügat manasının lazımı işte, yani olması gerektiğini. Veli kelimesinin Arap asıl luvatındaki Arap luvatındaki asıl manası, bak şu anda Hazem Yeriini bu bana yakındır. Hemen benim akabimde bu geliyor. Bak Hazem Yeriini diyorum. Bu bana yakındır. Tamam? Er Dunu var demek. Tamam? Rasulullah Sallallahu yemek yediyken ne diyor? Kul Minmer Yeriyken sana yakın olan hemen önünden geliyor. Yani sana neresi yakınsa oradan geliyor. Asıl manası yakındır. Tamam. Yakın olmanın gerekleri ise şer'i manası anlam yardım etmek, sevmek vesaire. Bunlar da şer'i mananın. Allah'la özelde müminlerin dostudur. Müminlerin velisidir. Değil mi? Zâlike bi en Allahu velîllezîne âmenû ve en el kâfirîne lâ velîlehum. Muhammed bin Abdullah dedi ki: "Allah Teala seni dünyada da ahirette de dost etsin. veli eylesin." Dünyada Allah'ın insanı dost edilmesi nedir? İnsanı sevmesi yardım etmesi, gözetmesi, muvaffak beraberliğini insanın hissettirmesidir. Peki en şey budur, Allah'ın dostu. Ahirette ise insanın cehennem azabından veya kabir azabından yani oranın kötülüklerinden insana muhafaza etmesidir. Onun için bize dua ettik. en يَجَعَلَكَ مُبَارَكًا اِنَ مَا كُنْتَكَ Nerede olursan ol, Allah azze ve seni bereketli kalsın dedi, mübarek kılsın. Mübarekin asrı ne? Baraka. Barekənin manasını, barekə enema uziyele, bir şeyin akması ve ziyade olması. Fakat olumsuzlukta kullanmaz. Değil mi? Neden kullanılır? Hayırda kullanılır. Bu bir dua. Nereden aldım bunu Kur'an-ı Kerim'den? Kimden? Ee, İsa Aleyhisselam'ın kısasına. Vajaleni mübarek en enema kuntu. İsa Aleyhisselam kendini tanıttıkken ve Allah beni nerede olursam olayım mübarek donum. E, yani mübarek manası ne demek? Mübareğin manası, yani Allah ve Celle beni nerede olursam olayım hissi ve manevi olaraktan hayırlı çok insanlara faydalı bir insan haline getirdi. Hani hatırlarsanız Peygamber Müslüman'ı tanımlarken ne diyordu? اِنَّ مِنَشَّجَرِ شَعَرَابْتَ لَا يَسْقُتْبُ وَرَقُوْهَا Ağaçlardan öyle bir ağaç vardır ki o yapraklarını dökmez. Bunu ne için soruyordu Peygamber sahabeya? حَدِّثُونِ اِمَانِيَةٌ Bana anlatın nedir o? Diyordu Peygamber, Müslüman'a benzetmek için. Müslüman'ı kurma ağacına benzetiyor Peygamber. Kurma ağacının özelliği ne? Yaz, kış ondan fayda eksik olmaz. Sürekli faydalıdır, ondan faydalanmak isteyen için. Bir rivayette de Peygamberimiz diyordu ki لَمَا بَرَّكَتُهُ كَبَرَّكَتِ الْمُسِينَ Onun bereketi, Müslüman'ın bereketi gibidir. Müslüman normalde ne olmasına lazım? Bereketli olması lazım. Yani nerede olursa olsun, itikadıyla, sözleriyle, fiilleriyle başkalarının faydası olması lazım. Şeyh Muhammed bin Abdullah da bu şekilde dua eder. Ve an yec'aleke mubaraken eynem ma kunt. Her ne ol, Allah seni mübarek kılsın. bereketle olsun diye. Ve an yec'aleke ve sen kılsın nimmen iza u'tiya şükre. şükredenlerden kılsın. Ve iza tulye sabra bela zaman sabredenlerden kılsın. Ve eznebe, ve ve günah işlediği zaman da istihfar edenlerden olsun. Fe minna habil insalasa çünkü bu lücu envarus saale budur şeydir. Envarus. Şimdi biliyorsunuz eee Kur'an ve sünnetin kullandığı tanımlardan bir tanesi Said ve Şakîq kavramı. Said ve Allah kavramı. Allahu Teala ayet-i kerimede ne diyor? Fe minhum es sa ve sa'îd. Onlardan insanları gruplara ayırırken Sa'îd olanlar vardır, mutlu olanlar vardır, bir de şakiy olanlar vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hakikaten hadisten hatırlıyorsanız, insanın yaratılışını anlatan hadiste Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? İnsanı yaratılış evrelerini anlattıktan sonra, sonra Allah ona bir melek gönderir. Neyle gönderir? Dört şeyi yazar. Ne o dört şey? Ecelini, Ecelini rızkını, rızkını şakîv müsaiti de erkek mi? Kadın mı olacak, şakî mi, saîd mi olacağını? Yani bu adam, dünyada ve ahirette şakavet ehli mi olacak? Ee, azgınlık, bedbahtım ehli mi olacak? Yoksa saadet ehli mi olacak? Mutluluk ehli mi olacak? diye. Muhammedin Abdullah bizi, Allah Allah'ın saîd olanlardan kılmasını istedi. Fakat böyle değil. Saîd olanların özelliğini anlattı. Doğru mu? Üç tane özelliği varmış, mutluluk. Saadetin neymiş? Birincisi, Sabır, anı, e, nimet anında şükür, bela anında sabır, günah anında istiğfar ediyor. Tamam Şükür nedir? Verildiği zaman şükür etmek. Şükrün kelime anlamını bile var mı? Şükürün kelime anlamını. Teşekkür. Ederim. Teşekkür etmek. Luvattaki asıl manası ise, kişinin kendisine yapılan iyiliği itiraf etmesi, kişinin kendine yapılan iyiliği itiraf etmesi. Allah'ın isimlerinden bir tanesi de Şekur. Allah'ız devcenne Şekur'dur. Yani Şekur yapılan iyiliklere şükredendir. Tabi Allah'ın şükretmesi kendi şanına yakışır. Kulun şükretmesi kendi şanına yakışır. Allah'ın şüküründen kasıt ne? Yani az ameli kuldan kabul edip bütün noksanlıklarına rağmen ona ecir vermesi ve kişiyi eksiklikleriyle şey yapmaması, yargılamamasıdır. Bu Allah'ın vecellerinin şükür sıfatıdır. Kulun şükretmesidir. Kulun şükretmesini alimler bazı şartlara bağlamışlar. Demişler ki şükrün şükür olabilmesi için 1. Kulun o nimeti itiraf etmesi gerekir. 2. O nimeti itiraf ettikten sonra o nimeti o nimeti bedenin istediği yere kullanması gerekir. 3. Ve o nimete vesile olan insanlara hakka onların da şeyini eda etmesi gerekir. Hakkını eda etmesi gerekir.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 Şükretmem için de önce farkında olmam lazım. Allah'ın benim üzerimdeki nimetleri nelerdir? Çünkü Allah da Kur'an-ı Kerim'de öyle demiyor mu? اُزْقُوا Allah. Allah'ın nimetini hatırlayın diyor Allah. Zaten. Hatırlamayan adam, nimeti aklına getirmeyen adamın nimete şükretmesi ne değildir? Mümkün Önce o zaman ne yapacağız? Hatırlayacağız. Hatırlayacağız ki şükür, et, şükür etmeler olabilir. Tamam? İkincisi ise sabır. Telaatüllüye sabır. Başına bir musibet geldiği zaman ise sabreder diyor. Ee, Sahib olan insanlar Sabır için çok şey söylenebilir. Fakat Peygamber Hazretleri e zaman bir tane hadisi bunların hepsini özetliyor. Değil mi? Ma'uğüllüye ahd mı? Ma'uğüllüye ahdun min atâin, min atâin khayrun ve âusâ'ul min sabr. Hiç kimse sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş bir hediyeyle edilendirilmemiş tabii. Yani Allah Azze ve Celle insana verdiği en geniş ve en hayırlı nimet hangisidir? İnsanın sabırlı e, olabilmesidir. Sabır ne? Upturiye sabar dediğinde sabırdan kastettiğimiz neyin? Sabır, kelime manasını bilen var mı? Sabara hapsedeceğiz. Değil mi? Neyi hapsedeceğiz? Nefsi, Allah Azze ve razı olmadığı sözlerden, itikatlardan ve fiillerden hapsettiğimiz zaman sabırlı olacağız. Zaten alimler de sabrı kaç kısma, elim üç kısma değil mi? Sabır taatlerde sabretmek. Yani insanın Allah'ın emirlerini yerine getirirken sabırlı olması. Sabır nehylerde sabretmek. Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçınırken bunlara sabredebilmek. Sabır Allah'ın bize de insanı bir imtihan ile imtihan ettiği zaman Allah'ın bize kaza ve kaderine rıza göstermek suretiyle üstünü başını parçalamama, vakar bir şekilde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 Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Allah'ın rahmeti bu kadar genişken kişi buna rağmen Allah'ın rahmetinden ümit kesebiliyorsa şeytanın vesvesesiyle demek ki Allah'ı zerre kadar tanımamış demektir. O demek ki Allah'ı zerre kadar tanımamış demektir. Niye? Çünkü Allah da özellikle kullarına da böyle diyor. Ya heybe diyeledin asbahu ala anfusihim la taqunetu min rahmetillah. Ya ibadiyaladdin asrafu ala antitin. Ey ayun aşliyen kullarım demiyorlar. Açıkla Ya ibadiyaladdin asrafu ala amputim, nefisleri hakkında israfa giden kullarım. Yani çok çok ayun aşliyen kullarım. Ne yapmayın? La taknetul rahmetinden. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Sebep. Peki niye Allah rahmetinden ümit kesmeliyiz? Inna <gülüyor> Allah yakfiru çünkü Allah azze ve celle bütün günahları affeder. Allah azze ve celle bütün günahları affeder. Doğru mu? İnna Allah yaftuhu yedubu bil leyli ve yedubu musihul nahar. Ve yaftu yedubu bil Allah gündüz ellerini açar ta ki gece günah işleyen adam tövbesin. Gece ellerini açar ta ki gündüz günah işleyen adam tövbe etsin diye. Allah Teala'nın rahmeti bu kadar geniş. Hani Peygamber sahabeyle beraberken, kadının bir tanesi çocuğunu kaybetmiş. Çocuğunu kaybeden bir anne düşünün, nasıl koşturuyor kadın. Çocuğunu arıyor, feryat figan ediyor, çocuğunu buluyor da böyle kucaklıyor tabi. Peygamberimiz hemen sahabesine soruyor aleyhissalatü vesselam, sizce bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? E yok, ey ablâhu, bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? İşte Allah, bu kadının çocuğuna merhametinden daha fazla kullarına merhamet ediyor. Yani siz bu kadının merhabetiyle, bu kadının çocuğunu ateşe atmayacağına inanıyorsanız eğer Allah Azze ve Celle merhabetiyle yeter ki kulları tevbe etsin, yeter ki kulları O'na yönelsin, O'nu Rab olaraktan bilsinler, Allah Azze ve Celle de onları şey atacak deydi, ateşe atacak dedi. Bakın, ee, nimet anında şükürün önemi şudur, nimet anında şükreden insan kendi nefsini ilah edinmemiş demektir. Yani etrafındaki güzellikleri kendinden bilmiyor, Alemlerine Rabbi olan Allah'tan geliyor demektir. Bela anında sabrın önemi demek ki bir insan zamanın, şartları, mekanın kuru değildir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kuru Yani sıkıntı da olsa, nimet de olsa onun için bir değişiklik yok. Sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ı razı etmek için sabrediyor diye. Günah işlediğinde istihbar etmenin önemi ise kişi günah işlediği zaman eğer şeytanın oyununa uymuyor ve günahına rağmen Rabbine yöneliyorsa, demek ki gerçekten Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla, hakkıyla tanış demektir. Şeytanın en çok oynamış olduğu oyun bu anlamda nedir? En çok oynadığı oyun şudur, insanın günahının büyüklüğünü insana hatırlatarak Allah'ın rahmetinden ümit kestirmesidir. Doğru mu? Mesela özellikle günah tekerrür ettiği zaman. Yani bir günah değil de mesela aynı günah 2-3 oldu mu bu sefer gelip adama ver. şeytana. Yani bak bir grup insan Allah'a değer vermesin diye uğraşır, bir grup insana da Allah'a değer verdirerekten tövbeden onları alıp koyar. Alemlerin Rabbi olan Allah, bu iş biberon mudur kardeşim? Geldiğinde günah işleyeceksin, günahını bitirdiğin zaman ondan sonra tekrardan güneceksin, Rabbini güneleceksin falan. Tamam. Allah bu kadar basit mi? Şeytana bu, Sana senin gözünde Allah'a tazim. Zaten insanın içinden bir sesin Allah'a tazim ettiği geliyorsa insanın orada şeytanın ve bir payı vardır. Çünkü iç, içeriden böyle bir ses gelmez. Dışarıdan içeri böyle bir ses gider ama içeriden dışarıda böyle bir sesin çıkması mümkün. Ee, yani sen kendi nefsine bunu kabul ettirmek için dışarıdan içeriye sokabilirsin. Allah büyüktür, Allah azimdir, Allah ey eyvallah. Ama içinden bir ses sana nasihat etmeye başladıysa cık, Allah çok büyük, Allah öyle falan bil ki orada şeytanın bir şeyi var, payı var demektir. Biz burada neyi bileceğiz? Şunu bileceğiz, hangi güne oluştu olsun, tövbeyle beraber günah kalmaz. Mesela ben bugün bir günah işledim, yarın bir daha işledim, öbür gün bir daha işledim. Şeytan bana gelip diyor ya, sen bu günahtan her gün beş kere işliyorsun, üç gündür on beş tane işledim, böyle bir şey yok. Ben o günahı işleyip tövbe ettiğimde artık öyle bir günah kalmadı geriye. Doğru mu? اَتَّعِبُوا مُنَدْدَنْ بِي كَمَنْ لَا دَلَهُمْ Peygamberimiz diyor, günahtan tövbe eden adam, sanki hiç günahı yokmuş gibidir. Doğru mu? Eğer ben bir daha tövbe ediyorsam, on tane günahdan birden tövbe etmiyorum, bir tane günahdan, en son işlemiş olduğum günahdan tövbe ediyorum. Onun için ne olursa olsun, Allah'a zı ve Celle'ye rahmetlerinden ümür kesmemek lazım ve sürekli Allah'a zı ve Celle'ye tövbe ile istiğfarla yönelmek lazım. Tamam mı? Bunlar bize Şeyh Hufameddin Abdülhamad'ın yapmış olduğu dua <gülüyor> Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğiniz bir şey var mı? اِعْلَمْ اَشْرَدَكَ اللّٰهُ مُلِبْدَعَادِينَ yargın bir ki ershadet Allah'ı Allah seni kendin itaatin etsin, bu da bir dua herkese şimdi konuya giriyor enler hanefiyete millet İbrahim an tağbol Allah ve onu muhlasenle bil ki hanefiyet yani İbrahim'in milleti olan şey haneflik Nedir? أَنْ تَعْوُدَ <gülüyor> Allah'a ibadet etmendir. وَحْدَهُ مُحْلِسًا لَنْقُدِّينَ Dini Allah'a halis kılarak Allah'a ibadet etmendir. وَبِذَٓلِكَ أَمَرَ اللّٰهُ جَمِيعًا النَّاسِ Allah bunun ile bütün insanlığa emretmiştir. وَخَلَقَهُمْ Ve insanları bunun için yaratmıştır. كما قال تعالى Allah'ın dediği gibi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 Halif olmak, tabi bu bir kısmı hepsi de. Çünkü Millet-i İbrahim ney? Millet-i İbrahim, Allah'a ibadette birlemek ve Allah'a ibadette birlemeyenlerin itikatlarından ve cisimlerinden tebedi etmektir. Doğru mu? Millet-i İbrahim, yani bir adamın İbrahim Aleyhisselam'ın milletine tabi olmasının yolu ikidir. Bir, Allah'a ibadette birlemek. iki Allah'a ibadette birlemeyenlerin itikadlarından ve şahsiyetlerinden ne yapmaktır? Şahsiyetlerinden beri olmaktır. Ve dedi قال ابراهيم لابيه وقومه ان اني انني بريء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه ذات. Ali İbrahim babasına ve kavmine demişti ki ben sizlerden Allah dışında beriyim. ibadet ettiklerinizden beriyim. İki şey olması lazım. Allah bizi niye yarattı o zaman? Sadece ve sadece kendisine ibadet etmemiz ve ona ibadetle birleşmemiz içimiz yarıp. Tamam. Bunu bilmenin insana ne tür bir faydası olabilir? Bunu bilmenin insana vereceği fayda şu, dünyada hangi amaç ve hangi gaye bununla çakışırsa, Allah'a ibadet meselesi ona takdim edilir. Tamam Mesela diyelim ki biz bir hayat yaşıyoruz ve bu hayatın içerisinde bazen bazı şeyler çakışıyor. Yani Allah'a kulluk ederim derken mesela, gelen rızkımızı temin etme, senin önünde bir engel var. Allah'a razı edelim derken, ayrı hayatımıza bir engel çıkıyor. Allah'a razı edelim derken, dost-akrabalık ilişkilerimiz edelim. Yani bize ait olan bir takım maslahatlar, bazen Allah'a ibadet edeceğiz derken, karşı karşıya geliyor. İnsan yaratılıştaki tek gayenin Allah'ı ibadette bilmemek olduğunu ve Allah'a kulluk olduğunu bilirse, ne ile bu çakışırsa çakışsın, diyecek ki benim yaratılış gayem ne? Benim yaratılış gayem ne yemek, ne içmek, ne insanlarla mutlu olmak ne iş kurmak ne bunlar her şey fer'i olan maslahatlar. Doğru mu? Asıl gaye, asıl amaç ne? Birincil gaye, birincil amaç Allah'a dervize ne ibadette birleşmek. Hangi mesele bununla çakışırsa çakışsın, ben onu elimin tersiyle ne yapacağım? Onu elimin tersiyle iteceğim. Sadece alemler Rabbi olan Allah'ı billemeyi, ona ibadeti bunun üzerine takdim edeceğim. Bunun delili ne? Bunun delili orada yazan ayet. ''Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler.'' diye yarattım. Şimdi yazıyorum ayeti, bu ayet-i hangi usuf var? ve Nasıl? Efi ve Bu ayet-i birinci çıkarmamız gereken şey hasır. Hasır ne demek? Hasır. Bir şey, bir şeye hasretmek Yani sadece bunun için, sadece bu amaçtan dolayı yaptım. Nasıl elde etmişiz bunu? Önce nefi gelmiş, vana sonra illa gelmiş. Herhangi bir cümlede önce nefi, sonra istisna gelirse buna ne uslubu diyoruz? Arap vatımdan hasr uslubu diyoruz. Başka örnek var mı? La ilahe illallah. Diyoruz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tek ilah Allah'tır, tek ibadet hakadan. Nereden çıkardık bu manayı? Önce la geldi, sonra illa geldi. Doğru mu? İnil hukmu illa illah. Öküm sadece ve sadece Allah'ındır. O sadece ve sadece'yi nereden çıkardık? İl nefi, illa istisna. Olumsuzluk edatından sonra istisna edatı gelirse bu Arap lugatında hasır e, ifadesidir. eder. Hasır uslubudur, bir şeyi bir şeye hasretmek. Burada da bakın önce olumsuzluk geldi. وَمَا halaktu. Ben yaratmadım. El cinne, cinleri ve insanları illa istisna. Tek bir sebepten dolayı yarattım, hasrediyor. Buraya liya'budum. Buradaki lağım ne lağım? Bu lami, ta'lil. Yani biri sorabilir, Ya Rabbi sen insanları ve cinleri hangi illetten dolayı yarattın? Hangi sebepten dolayı yarattın? İlla diye Sadece beni ibadette birlesin dendi. O zaman bu ayette birinci şey öğreneceğimiz hasr var. İkinci, ta'lil. Değil mi? Yaratılışın ta'lili. Allah bizi hangi illetten, hangi sebepten dolayı yaratmış? O var. Burada yalnız şöyle bir mesele var. Yani bunu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 Allah devrece ne yapmıyorlar, ibadette bilemiyorlar. O zaman Haşr Alevdevcenin söylediği vakada karşılığı yok mu? Ee, Mesela öyleyse bu ayet kelimede ne var? Bu ayet kelimede hazf var. O hazfi buna ne diyoruz? Delaletün iqtidar. Yani bir ayet kelime varsa ve o ayetin zahiri o şeye başka ayetlere uymuyorsa demek ki orada delaletün iqtidar diyoruz. Yani orada mutlaka e, lafızda zikredilmeyen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 Nasıl anlayacağız bu? اِنَّمَا الْاَعْمَالُ تَصِحْهُ بِالْنِيَةِ Yani ameller alcak niyetlerle sahip olur. Bunu takdir etmediğimiz zaman, bu kelimeyi takdir etmediğimiz zaman yanlış anlaşılıyor ortayız. Doğru mu? Bu ayette böyle. O zaman burada neyi takdir edeceğiz? Diyeceğiz ki وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا bil بِالْعِبَادَةِ Onlara ibadeti emretmek için onları yarattın. Onlara ibadeti emretmek için onları yarattın. Yoksa eğer Allah insanlara ibadet etmek için yaratsaydı, mesela şimdi Allah seni iki elde iki kolu yaratmış, doğru mu? İnsandan herhangi bir varlık ben iki kollu olmayacağım, dört kollu beş ayaklı olacağım diyebilir mi? İnsan Allah azze ve yaratmasına itiraz edebilir mi? Mümkün mü Allah'ın yaratmasının karşısında insanın kendi iradesiyle durması? Mümkün değil. Doğru mu? E, herkese Allah bizi ona ibadet edelim diye yarattıysa, nasıl bazı insanlar Allah'ı ibadet etmiyorlar?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 Buradaki ibadet iradeyle tercih edilen ibadet değildir. Bu zorla. Herkesin Allah'ın kulu olaraktan Allah'a ibadet etmesidir. Doğru mu? Ve innen fis semavati vel ardı illa ate'r rahmani abd. Kıyamet gününde yerde ve gökte olan her şey Allah'a ne olarak gelecek? Rahman'a kul olarak gelecek. Ebu Celle'le kul olarak gelecek. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da kul olarak geldi. Nasıl buradaki kulluktan kasıt Allah'ın yaratmasından ötürü Allah'a kul olmak demek? Şu da Allah'ın kulu değil mi? Bu da Allah'ın kulu değil mi? Bu kaşık da Allah'ın kulu değil mi? Bu anlamda bakılırsa. Her şey Allah'ın kulu, yaratılış itibaride. Bir de ne var? İstekle yapılan kulluk var. Ve Müslümanların Allah'ı ilah ve Rab olarak kabul edip Allah'a kulluk etmesi var. Anlaşıldı. Ayet-i bir hasır var, bir de insanların neden yaratıldığına yönelik bir de tarih var. İbadetin manası değil. Ben, insanları ve cinleri, sadece bana ibadet etsinlerdi yaramdur. Yani bir şey sadece, sadece Allah verleyen sevdiği ve razı olmuş oluyor, sadece Allah verleyen de yapmaması gerekmez. Değil mi? İbadet ismun camiun فِي كُلِّ مَا يُحِبُّوا اللّٰهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَعْمَانِ وَالْاقْوَالِ الْزَاهِرَةِ وَالْبَاطِينَةِ İbadet, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bütün zahiri ve batini sözler ve amelleri kapsayan isimdir, diyor. Kim? Şeyhul İslam. İbn-i ibadet budur, yani biz Allah'ın sevip razı olduğu her şeyde Allah'ı birliğeceğiz. Allah'ın sevip razı olduğu her şeyde Allah'ı birliğeceğiz. Tamam. Burada ikinci bir mesele, dikkatinizi çekmesi gereken mesele. Allah'a ibadet meselesinde hiç kimsenin özrü yoktur. Allah'ı ibadette birleme meselesinde hiç kimsenin özrü yoktur. Neden bilsin veya bilmesin, tevelli olsun veya orta olmasın? Çünkü insanın Allah'a ibadette birlemesi için ekstra bir delile ihtiyaç yoktur. Fıdrat delili ve Allah'ın yaratmış olması zaten Allah'ın ibadette birlemede için kafidir. Bakın dikkat edin. Wa ma khalaq tul jinn wal insil yaila biyahbudur. İbadet ile arasında bağlantı var. Allah Azze ve Kur'an kelimesi daha en başında Müslüman kafir ayrımı yapmadan. Bütün insanlığa seslenirken ne diyor? Ya eyühen nas'ubudû rabbakumullezî halakakum velezîne min qablikum. Ey insanlar, Allah'a ibadet edin. Niye? Niye Allah'a ibadet edeceğiz? Sebep: "Ellezî halakakum velezîne min qablikum." Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbimize ibadet edin diyor Allah a. Bir insanın Allah özel ve ibadete bürünmesi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 İbadeti Allah'tan başkasına sarf etmekle beraber geriye hangi İslam kalacak o insanın yanında? Hiçbir İslam kalmaz. Bakın her mesele birbirinden farklı. Bazı insanlar meseleleri birbirinden karıştırdıkları için kafaları da allak bullak oluyor, öyle mi? Mesela Allah'a ibadet meselesiyle karşı, her meselenin delili farklı çünkü. Yani Allah Azze ve Celle her meselenin delilini ne yapmış? Başka bir şeye bağlamış. Mesela gene alemler demiş ki, bir adam namazın vacip olduğunu inkar ederse ona hücceti kabul ederiz, kabul etti, etmedi, öldürürüz. Adam diyor bak, demek ki demek ki cehanet, mazeret. Niye? babadan adam namazın vacip olduğunu inkar etti, ona rağmen biz ona hücceti kabul ettik, ondan sonra. İyi de namazın delili ayrı, Allah'a hibadetinin delili ayrı. Doğru mu? Namazın deliliği, Peygamberin gelmesi lazım. Namaz vaciptir demesi lazım. Ondan sonra kişi namazın vacip olduğunu bilebilir. Anasından dolu ile bir kişinin namazın vacip olduğunu bilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Bizim ona anlatmamız lazım. Bak kardeşim böyle bir ayet var. Bu ayet kelimesi Allah Azze ve Celle diyor ki namaz kılmak vaciptir. Tamam? Namazın delilini kendine aktardığımızdan sonra kişi eğer hala inat ederse o zaman dersin bu adam. Ama Allah'a ibadet meselesi böyle mi?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 Peygamber diyor İslam şey üzerine bina edilmiştir. Mesela âliden icma etmiş, bunu biliyor. Delil onun yanında mevcut olduğu zaman onun küfürde şüphe ediyor mu insan. Onun küfründe şüphe etmesi mümkündür ha, Delil mevcut. Adam delilden haberdar. Öylese bu adam İslam dininden çıkmıştır diyor. Onun için meseleleri birbirinden karıştırmamamız lazım. Mesela bugün özellikle bir takım ne diyelim yol kesiciler diyelim. Yani tevhid aşkiyalı diyelim. milletin yolun üzerinde duruyorlar. Ali'nlerin bir tür fetvalarını getirdiğimlerin önüne koyuyorlar. Bak diyor adam bu meselede bile biri demiş ki ben bir Musa'nın peygamber olduğuna inanmıyorum. Bak bunun bile cahatini mazeret görmüş adam diyor. Bak bak bak bak sana okuyayım metni. Adam Musa peygamber demiş adam onun bile cahatini. Muhammed kim demiş? Onun bile cahatini mazeret görmüş. İyi de onun peygamber olduğunu bilmenin delili Onun peygamber olduğunu bilmenin delili kitap sünnet. O adama ulaşacak ki. Doğru mu? O adama ulaşacak ki biz diyelim ki bu adam bildiği bildikten sonra ikâretiye kâbir olur. Ama Allah Azze ve Celle ibadetin delili sadece peygamber değil. Peygamber delillerden bir tanesi. Doğru mu? Allah'a ibadette Allah'ı bildemenin delili yaratılmış olmak. Ve kainatta bütün yaratılmış olan şeyler, bunlar Allah'a ibadette bildemenin delili. Peygamber de gelmiş bunu ekstra hatırlatmış, tasviratlandırmış, insanlara daha güzel bir şekilde beyan etmiş. Tamam?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 Mardifet vasını anlatırken alimlerin sözleriyle nasıl muamele edilir? Çünkü bugün insanların kafaları itikad meselesine karman çormak. Yani kafalar Allah bulak olmuş vaziyette. Sebep? Sebep kitapta ve sünnete bir karışıklık olduğundan dolayı değil. Alimlerin sözlerindeki karışıklık ve insanların alimlerin sözleriyle nasıl muamele edeceklerini bilmediklerinden dolayı insanların kafası Allah bullak. Yani biri geliyor, tevhid ehli biri, elinde bir tane kağıt var, ne bu? Vak görüşte burada geçen daha iyi yaşadığımız bir Bak Vak İbn Hazm demiş ki, böyle ki bu şiitlerden hepsini yaparsa yapsın. Eğer biz adam'a ulaşmadığını görürsek önce onu anlatmamız e, lazım. Bir e, diye. İyi de neyi anlatıyor yukarıda? Yani nereye hani gelir bir işin üst tarafına bak bakalım neyi anlatıyor? E, yani evvela evvela her şeyden önce soru şu. Gotucak mi? sen bana ayet mi hadis mi okuyorsun? Sanki elinde hani Araf suresi ayet 72 veya yoksa işte bilmem ne Sen bana ayet okumuyorsun, benim senin gibi beşer olan canına ettiğinde kafam bozulduğunda yanlış söylemişler, hata etmiştir dediğin bir adamın fetvasını ben okuyorsun şu anda. Doğru mu? Hani benden Allah'ın kelamına zillet gösterdiğin tezellül hudur gösterdiğin gibi boyun bükmemi beklemeyen? Öyle, hadi böyle böyle olsun diye neyi anlatıyor ee, bu adam? Bir de ayrıyeten ona bakmak lazım. Onun için ibadet meselesine dikkat edin çünkü bu din nasıldır?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 Efendim, sorularla bunu böyle alakalı, sorusu olan وَاَكْرِ الْعَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاَكْرِ